Zaman Yayıncılık sunar ya Hendek Yazan Ahmet Mercan Şiirler Mehmet Efe Osman Sarı Besteler Mesut Yabani Gül Marşlar Ömer Karaoğlu, Tamer Duman. Yöneten Mehmet Burhan Genç. Ey Huyey! Gerçekten siz bu işte azimli ve kararlı mısınız? Evet ya Eba Sufyan. Biz Muhammed ile çarpışacağız. Gelin beraber olalım. Ganimetten siz de payınızı alın diye size geldik. Öyleyse hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhammed'in düşmanları bizim dostumuzdur. Onunla savaşanlar ise katımızda dostların en makbulüdür. Ben de Mekkelilerden bunu beklerdim. Fakat siz bizim ilahlarımıza tapmadıkça size güvenemeyiz. İsterseniz antlaşmayı sizin ilahlarınızın önünde yapalım. Ya Siz bizim ilahlarımızı hep küçümserdiniz. Yemin ederim ki sizin dininiz Muhammed'in dininden daha üstündür. ...bu sözümüzü kanıtlamak için ilahlarınızın önünde secde etmeye hazırız. Bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Medine İslam Devleti'ne karşı bütün kavimleri örgütlemek... ...kinle donandırmak için... İlk durakları Mekke. İlahi bir kitap gelmediği için devamlı küçümsedikleri Mekkelilere sizin dininiz Muhammed'in dininden daha üstündür diyerek putlar önünde iki büklüm söz vererek. Ey Feraze oğulları, büyüyen bir tehlikeyi size haber veriyoruz. Bu tehlike hepimizi kuşattı. <Sessizlik> Ne kesinden bahsediyorsun? Medine'deki devletten. Muhammed ve adamları çığ gibi büyüyorlar. Gün gelecek hepimiz bu çığın altında kalacağız. Muhammed'i biz de duymuştuk. Ama bu kadar güçlendiklerini bilmiyorduk. Sizin teklifiniz nedir? Bu devleti yıkmalıyız. Başka çare yok. Beraber olursak işimiz çok daha kolay olur. Bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Hizip hizip tüm güçleri birleştirmek için... ...yüreklerine korku salan... ...menfaat ve zulüm çarklarını durduran... ...geleceklerini sarsan... ...Allah'ın nizamına ve ona tabi olanlara karşı. Bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Hicretin beşinci yılında... ...şimdi daha güçlü olan... ...Medine İslam Devleti üzerine. Kaybetmek ihtimalini kaldırıp... ...dev bir orduyla gitmek için... ...beş yıl boyunca... Ayrı ayrı saldıran, ayrı ayrı yenilen Yahudi ve müşrikler aralarındaki düşmanlığı unutarak, birleşerek. Ey Hurre oğulları! Muhammed ve adamlarının bütün kavimler için gittikçe daha tehlikeli konuma geldiğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yarın bu tehlike hepimizi kuşatmadan bugün tedbir almalıyız. Doğru söylüyor. Evet almalıyız. Demek bu kadar güçlendiler. Size gelmeden önce Mekke, Feraze ve Gatafan'a uğradım. Hepsi ganimetlerle süslü bu teklifime gönülden evet dediler. Siz de iyi düşünün. Medine'nin hurma bahçeleri gözümde tutuyor. Öyleyse Öyle biz de varız. varız bizde. ...bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Heyetin lideri Huyey, ırkının her devirde rastlanan tipik bir örneğiydi. Huyey, menfaat ve hırs çemberini tamamlamıştı. Ebu Sufyan komutasında bin suvari, 10.000 on bin kişilik ordu hazırlanıyordu. Medine İslam Devleti'ne Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diyen insanlara karşı... İlahi çağrıyla yola çıkanların karşısında huyeler, heyetler ve birleşmeler çağlara uygun olarak hep yerini alacaktı. Ve bir Yahudi heyeti hep yürüyecek, hep fitne ve fesadını saçacaktı her yerine dünyanın. Onun da uzlaşmayan tek ses İslam'a karşı planları, ortakları ve yandaşlarıyla. <Gülüyor> Hizibler ordusunun hazırlandığını haber alan peygamberimiz ashabını topladı ve Allah'ın emirlerine aykırı davranışlardan sakındıkları güçlüklere göğüs gerip katlandıkları takdirde kendilerine Allah'ın yardımının erişeceğini vaat etti. Allah Resulü her zaman olduğu gibi ashabına savaş stratejisi hakkındaki görüşlerini sordu. Karargahımızı şehrin dışında kurup düşmanı orada karşılayalım. Medine'yi savunmasız bırakmak doğru olmaz. Müşrikleri şehrin girişinde karşılayalım. Ya Resulallah, biz Fars toprağında düşman süvarilerinin baskınlarından korunmak için etrafımızı hendekle çevirip öyle savunurduk. Şimdi de öyle yapalım. Selman'ın bu teklifi Allah Resulü ve sahabiler tarafından uygun görüldü. Resulullah'ın emriyle hemen hazırlıklar başladı. Resulullah karargahı sel dağının eteğine kurmamızı emretti. Ey Selman, Medine'yi çepeçevre hendekle mi kuşatacağız? Medine'nin arka tarafı evlerle çevrili. O tarafa hendek kazmaya gerek yok. On kişilik gruplara ayrılacağız ve her grup on arşın uzunluğunda hendek kazacak. Hemen başlayalım, kaybedecek vaktimiz yok. Vakit kazma vurmak, toprak atmak, ok savurmak vaktidir. Vakit Allah'a verilen sözü Yerine getirmenin Düşman önünde dağlar gibi dikilmenin vaktidir Vakit tüm hücrelerle Terlemenin malı ve canı Allah yolunda sermenin vaktidir Allah yolunda Nasırlı eller Boncuk boncuk terleyen alınlar Toprakla yoğruluyor Ve onlardan biri Allah'ın Resulü Toprak kazıyor Taşıyor terliyor Sahabiler ona ya Resulallah, bizim çalışmamız sana yeter. Yorulmasın, incinmesin, üşümesen diyorlar. Hakkı Bize devlet bize can Bize koltuğuna dolar Üşüme sen üşüme Yorulma sen yorulma Bize devlet bize can that Jesus, uh. Peygamber Efendimiz sahabilerin sevgi dolu tavırlarına karşı ben sizin ecrinize ortak olmak istiyorum diye karşılık veriyordu. İslam'ın kardeş yapıp hak önünde tek safa dizdiği insanlar sayılarına imkanlarına bakmadan imanlarından aldıkları güçle kıyasaya çalışıyor zamanla yarışıyorlar. Bu kayanın yerinden ayrılmaya niyet yok Elimizde kırılmadık kazma kalmadı Evet Huzeyfe Bu kaya bizi çok yordu Ey Selman Resulullah'a git de şu kayadan çektiğimizi haber ver Ya Resulallah hendeyin içinde bir kaya çıktı Onunla uğraşırken birçok aletimiz kırıldı Aciz kaldık Kaya'nın yanından sapı verelim mi yoksa bu hususta bize vereceğiniz bir emir var mı? Biz senin çizdiğin sınırı aşmak istemiyoruz. Resulullah kaya'nın yanına geldi. Selman-ı Farisi'nin balyozunu aldı. Kaya'ya 3 balyoz indirdi. Balyozun her darbesinde havayı aydınlatan kıvılcımlar çıktı ve kaya paramparça oldu. Sahabiler şaşkındı. Resulullah'a hiç görmedikleri bu halin ne olduğunu sordular. Efendimiz Allah'ın kendisine birinci kıvılcımda Yemen'in, ikincisinde Şam'ın, üçüncüsünde Doğu'nun fethini müjdelediğini bildirdi. Güdünüz mü? Mu? Muhammed ashabına Yemen'in, Şam'ın, Doğu'nun kalelerini vaat ediyormuş. Yoksa sen de mi inandın bu boş sözlere? He? <gülüyor> Biz evimizden dışarı çıkamıyoruz. O bize köşklerden bahsediyor. Wa izu yuqulu'l munafiqun ve'llezina fi kulubihim maradun ma va'ada'llahu ve rasuluhu illa ghurura Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulundu diyorlardı. Gün geldi Resulullah'ın müjdelediği beldeler bir bir fethedildi. Fakat kalpleri mühürlü olanlar gözleriyle gördükleri halde inkarlarında çakılı kaldılar. Olanca aydınlığa rağmen görmediler göremediler. Alaycı tavırlarını hiçbir devirde eksik etmediler. Nahnu asakirul ladin Muhammed la illa illa Bizler Muhammed'e beyat eden erleriz Sağ kaldıkça İslam yolundan hiç dönmeyiz Düşman görünmeden şu hendeği bitirebilseydik Vaktimiz az kaldı Neredeyse gelirler <gülüyor> Selman ne güzel düşündü bu hendek kazmayı Bir de çalışmasına bak 10 kişilik iş yapıyor Ya Resulullah Bakın üstü başı toz toprak içinde kaldı. Sadece toprak mı? Dikkatle bakın. Resulullah açlığını bastırmak için karnına taş bağlamış. Allah Resulünü bu halde gören Cabir evindeki tek keçisini keserek yemeğe davet etti. Resulullah "Ey Hendek halkı!" diyerek bütün mücahitleri yemeye çağırınca Cabir yemeğin yetmeyeceğini düşünerek endişeye kapıldı. Fakat efendimizin gösterdiği mucizeyle bütün ordu doydu. Hatta mücahitler kalktığında sofrada yemekler pek az eksilmişti. Çalışmaların kıyasıya sürdüğü altıncı günde düşman ordusu göründü. Sahabiler hendeyin zayıf kalan kısmını okçularla desteklemek üzere mevzilendiler. Hizipler ordusunun hiç beklemediği bir savunmayla hazırdı Medine, hazırdı Müslümanlar. ...genişliği en güçlü atlar bile aşamaz. O doğru. Çok savaşa katıldım ama hiçbir savaşta... ...böyle bir savunmayla karşılaşmadım. Mutlaka aralarında bir İranlı var. O bölgede bu harp huzurunu kullandıklarını duyalım. Ey Hüyey! Biz hendi yi aşmanın bir yolunu ararken... ...sen şehre arkadan gir. Verdiğin sözü de unutma. Beni Kurayza Yahudileri... ...Muhammed'le olan anlaşmalarını bozacaklar... ...ve Müslümanlara arkadan saldıracaklar. Merak etme, sözümü unutmuş değilim. Ka'ab bin Esed'i razı ettim mi... ...bu iş bitmiştir. Unutma ki ben bir Yahudiyim. Bu kadar orduyu ayaklarına kadar getirmişken... ...yarın bırakır mıyım? Onlara benimle övünecekleri bir tarih bırakacağım. İyi haberlerle bekliyoruz seni Huyey! Dostun Huyey bin Ahtap. Aç kapıyı. Huyey bin Ahtap. Seni yanıma almayacağım. Uğursuz adam. Hep kavmimin başına bela taşımıştır. Şimdi beni Muhammed'le olan anlaşmanı bozmaya zorlayacak. Kap. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç. Ey Huyey. Asıl sana yazıklar olsun. Sen uğursuz bir adamsın. Kavmine hep zarar getirdin. Onları mahvettin. Şunu bil ki... Ben Muhammed'le olan anlaşmamı bozmam. Çünkü ben onda vefakarlık ve doğruluktan başka bir şey görmedim. O bize çok iyi bir komşudur. Yemeğini benimle bölüşmemek için kapıyı açmıyorsun. Ey kap! Sana her zaman sürecek olan bir zafer... ...köpüren deniz gibi bir güç getirdim. Sana liderleriyle Mekke, Kinane ve Gatafan'dan... ...bini suvari on bin kişilik ordu getirdim. Onlar bana Muhammed ve ashabının kökünü kazıyıncaya kadar... ...gitmeyeceklerine dair söz verdiler. Sen bana her zaman utaş getirdin. İçinde şimşek ve gök yürültüsünden başka bir şey olmayan... ...bir bulut getirdin. Beni rahat bırakın. Dinle Ka'ap. Hiçbir kötülük görmedik ki Müslümanlardan. Anlaşmayı niye bozu... Onlar güçlenince size ne yapacaklarını biliyor musunuz? Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Size şimdiye kadar duymadığınız... ...görmediğiniz bir orduyla geldin... Muhammed ve adamlarını size hizmetçi yapıp evlerini ve bahçelerini size dağıtacağız. Tüm insanlar biz Yahudilere hizmetçi yaradın adını. Gelin o muhteşem orduyu seyredin ve bana güvenin. Bu yayın etkili konuşması, ordunun ihtişamı Yahudilerin antlaşmayı bozmalarına yetmişti. Beni Kurayza'nın antlaşmayı bozduğuna dair haber kendisine ulaşınca, Efendimiz haberi kaynağından öğrenmek için Zübeyir bin Avvam'ı Beni Kurayza yurduna gönderdi. Zübeyir haberin doğru olduğunu öğrenip dönünce, Resulullah bir heyet göndererek Beni Kurayza'yı antlaşmaya sadık kalmaya çağırdı. Heyet hakaretlerle geri çevrildi. <gülüyor> Cephede antlaşmanın bozulduğunu duyan mücahitler tedirgindi. Arkadan savunmasız kadın ve çocuklara yapılacak olan saldırı, hendeğin zayıf kalan bölgesi, açlık, soğuk çöl geceleri, mücahitlere düşmanla yüz yüze kılıç kılıca vuruştukları Bedir'i, Uğud'u özletmektedir. Her yan çepeçevre düşman, dost Allah, onun Resulü, bir de onlara kucak açan toprak. Blue Kendine kulluk edilsin diye yarattığı geniş yeryüzünde... ...Müslümanlar şimdi Hendek'le kale arasına sıkışıp kalmışlardı. Hem de eski dostları, eski arkadaşları, eski akrabaları tarafından. Birbirine çıkar bağıyla bağlananlar birleşmişlerdi. Yahudinin öncülüğünde birleşmişti kavimler. Müslümanların karşısında tek kümak, tek millet olmuşlardı. Bu birleşme... Dünya durdukça tevhid karşısında sürüp gidecek. Gün gelecek ekonomik savaş, gün gelecek soğuk savaş, gün gelecek kültür savaşı, gün gelecek barış gücü, barış kuvvetleri olacaktı. Zamanla isimleri, araçları, silahları, simaları değişse de tek şey değişmeyecekti. Tevhid karşısında Yahudi organizasındaki tavır ve ortaklıkları. Beni Kurayza'nın arkadan saldıracağı haberine karşı Peygamber Efendimiz 200 kadar sahabeyi Medine sokaklarında devri olarak görevlendirdi ve onlara sabaha kadar tekbir getirmelerini emretti. Ekber, Ekber, Ekber La ilahe illallah Ekber Ve lillahi'l-hamd bu sesler yakından geliyor. Evet ama Müslümanlar cephede değil mi? Bilmiyorum. Anlamak zor. Nasıl da bağırıyorlar. Sayıları da hiç asa benzemiyor. Ne oldu sana Hüey? Korkuyoruz. Yoksa saldırmaktan vaz mı geçiyoruz? Evet. Konuşsana korkak taş mı kesildin? Evet. Korkmuştu Hüey. Korkudan dona kalmıştı. Çünkü tekbir... En büyük Allah'tır diyordu. Çünkü tekbir Allah'ın yanında hiçbir güç tanımıyordu. Çünkü tekbir ilahi kanunların hakimiyetini müjdeliyordu. Çünkü tekbir tagutlara boyun eğmemeyi, onlara secde etmemeyi emrediyordu. Çünkü tekbir her şey ancak Allah içindir diyordu. sonunda Hendey'in zayıf yerini tespit ettiler. Atlarını hep oradan sürüyorlar. Şuna bakın. Şu atını hızlandırıp atlamaya çalışan Amr değil mi? Evet, evet. Oklarınızla ona nişanlayın. O Arapların en iyi savaşçısıdır. Ama çok iyi koruyor kendini. Şuraya bakın, Hendey geçti. Benimle savaşacak kim varsa çıksın meydana. Benimle çarpışacak kimse yok mu aranızda? Bağırmaktan sesim kesildi. Beni bağırmaktan kurtaracak kimse yok mu? Karşılık veren kim? Ali'nin sesini durmuyor musun? Ben senin davetine aciz olmayarak geliyorum diyor. Hey Ali! Senin kanını dökmek istemem. Senin baban benim dostumdu. Şu rüzgardan duyamıyorum ki ne diyor? Ali ben senin kanını dökmek istiyorum diyor. Resulallah Ali'nin arkasını sıvazlıyor. Ya Rabbi... ...onu zaferle bize döndür. O senin yolunda... ...Habibinin izindedir. Rabbim onu bize müjdeyle döndür. Bunu sen istedin ey çocuk. Arapların içinde... benimle çarpışacak birinin çıkacağını sanmazdım. Ayaklarının üstünde sağlam dur şimdi. Şuna <gülüyor> bakın Biraz önce cenazeler ağatçısı olarak Beni yere sereceğini söylüyordu Şimdi ise beni Allah'a ve Resulüne itaate Ya da Mekke'ye geri dönmeye çağırıyor Birincisini geç Bu bana gerekmez İkincisini Kureyşli kadınlar bile yapmaz Ben Bedir'in intikamını Alıncaya kadar süslenmeye bile kendime yasak ettim Seni çuval gibi yere serecek güçteyken Bunu nasıl yaparım fakat sen korkuyorsan sana izin verebilirim. Demek ölmeyi tercih ettin. Hadi. Ölürsün. Başladılar. Allahım yardımını esirgeme. Tuz duman içindeler. Görünmüyorlar. Eyvah. Sıyırdı. Ah! En şöhretli savaşçılarının Hazreti Ali karşısında yenilgiye uğramasıyla düşman deliye dönmüştür. Karşılıklı ok atışları sürerken hendeyi geçenlerle yer yer kılıçla vuruşmalara girilmektedir. Tüm tedbirlerin alındığı bu savaşta Allah'ın sevgili elçisi ve arkadaşları zorluğun kıskacında sabrın zirvesindedir. 26 gün ve gece gözler bir an düşmandan ayrılmadan yılmayan bir azimle direnmektedirler. Müslümanların içinde bulundukları dayanılmaz şartları gören Peygamber Efendimiz, Hizipler ordusunu parçalayıp birbirine düşünmek için, Gatafan kabilesine haber gönderir. Ebu Süfyan'dan gizli olarak Gatafan'dan bir heyet gelir ve Medine mahsulünün üçte ikisini almak şartıyla, kuşatmadan vazgeçebileceklerini bildirir. Sonra heyet, mahsulün üçte birine de razı olunca, Peygamber Efendimiz antlaşmayı onaylamadan önce Hazret ve Evs kabileleri büyüklerinden Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Ubade'yi çağırtıp teklif hakkındaki görüşlerini sordu. Ey Allah'ın Resulü bizler bu adamlarla birlikte Allah'ın yanında başka ilahlara tapıyorduk. O zaman bile onlar misafir olduklarında ve satın aldıkları zaman hariç tek hurmamızı alamazlardı.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 Sahabelerini zorluk çemberinde bu denli kararlı gören peygamber efendimiz memnun oldu ve onlara dua etti. Zorluk ve rendek direniş karanlığa, Zorluk hesabı rendek direniş karanlığa, Küfür ölünceye dek, küfür bitinceye dek, Endek, endek, endek, endek. Kendi akrabaları yıkmak için kuşatan, kendi akrabaları yıkmak için kuşatan, Zulümde öfke kusan, zulümde öfke kusan. Hendek, Hendek, Hendek, Hendek. Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi, Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi. Savunum ve dileği, Savunum ve dileği, Hendek, Hendek, Savunum Medine'yi Allah'ın devletidir. Savunum Medine'yi Allah'ın devletidir. Allah'ın rahmetidir, Allah'ın rahmetidir. Hem dek, hem dek, hem, de, hem de. Ona açılan elleri, yalnız ona güvenenleri, Rahman ve Rahim olan Allah hiç karşılıksız bırakır mıydı? Her türlü çarpışmanın beraberliğinde, Yüreklerin korkudan ağızlara geldiği gergin bir sinir savaşında, düşman ordularından tanınmış bir askerin kalbinde iman ateşi kıpır kıpır olmaktadır. Gatafan kabilesinden, Yahudilerin de yakından tanıdığı Nuaym'ın İslam'a duyduğu yakınlık, Müslümanların inanılmaz direnmesi karşısında teslimiyete dönüşüyordu. Bu iman Nuaym'ı Resulullah'ın huzuruna kadar getirdi. ...ben seni tasdik, senin getirdiğin dinin hak ve gerçek olduğuna şehadet etmeye geldim. Ya Resulallah, bana ne istersen emret. Resulullah, Nuaym'a ne yapması gerektiğini anlattı ve ekledi. Harp, hiledir. Allah Resulünden emir alan Nuaym, Beni Kurayza Yahudilerinin karargahına yöneldi. Bakın, Gatafan kabilesinden Nuaym geliyor... Bir haber mi getiriyor acaba? Nuhayim, ne bu halin? Üzüntülü görünüyorsun. Haberler hoşuma gitmiyor. Niye Nuhayim? Ne oldu? Benim eskiden beri size karşı olan sevgimi ve dostluğumu biliyorsunuz. Biliyoruz Nuhayim. Seni eskiden beri tanırız. Bizim katımızda doğruluğundan ve iyiliğinden dolayı sevilen birisin. Öyleyse benden işiteceğiniz şeyleri gizli tutun. Hiç kimseye bir şey sızdırmayın. Tamam Nuhayim, şunu çabuk söyle. Vallahi siz Muhammed'e karşı Kureyş ve Katafan'la aynı şartlarda değilsiniz. Ne farkımız var? Kureyş ve Gatafan göçebedirler. Fırsat bulurlarsa savaşır... ...yenerlerse ganimetlerini alıp giderler. Yenilirlerse de kaçıp kurtulurlar. Çocuklarına, evlerine dönerler. Ya sizin durumunuz? Bu yurt sizin yurdunuz. Çoluk çocuğunuz, malınız, mülkünüz burada. Onları başka yere götürme imkanınız da yok. Onlar bırakıp giderse ki gidecekler siz Müslümanlarla baş başa kalarak yalnız savaşacaksınız. Doğru, doğru söylüyor. Evet. Çok evet, doğru, doğru. Evet. Hepsi korku içinde. Kureşte bezginlik başladı. Atlarının yemi tükendi. Benim size tavsiyem siz onların liderlerinden rehin alın. Kaçar giderlerse de onları öldürme şartı koymadıkça savaşa katılmayın. Benden size bir sır. Saklayın bu sırrı. Çok doğru. Ne değil mi arkadaşlar? Doğru. Yapabilirler. Evet. Yaparlar yaparlar. Ne evet. Beni Kurayza'dan ayrılan Noaim bir gün önce aynı safta yer aldığı Ebu Süfyan ve Hizipler ordusu karargahına gider. Yeni haberler var mı Noaim? Hmm, haberler çok kötü Ebu Süfyan. Ölüm bile bu haberlerden daha iyidir. Kabuk söyle be adam. Ne geveliyorsun aslında? Hmm, Yahudiler Muhammed'le yaptıkları antlaşmaya tekrar dönmüşler ve ona şu haberi göndermişler. Yaptığımızda çok pişman olduk. Eğer Kureş ve Gatafan liderlerinden bir kısmını alıp öldürmek üzere sana versek, bu seni memnun eder mi? Sonra geriye kalanlara karşı senin yanında savaşırız. Bu haberi Yahudi dostlarımdan aldım. Eğer Yahudiler bizden rehin isterlerse vermeyelim. vermeyelim ver yapar Ey Huy ve kabilesi. Yerin dibine batın. Ne zaman sözünüzde duracaksınız? Beni Kurayza Yahudileri... ...Nuaym'ın teklifine uyarak... ...Hizipler ordusundan bir heyeti... ...rehin isteyince... ...teklif kabul edilmedi. Ve sert tartışmalar sonucu antlaşma bozuldu. Resulullah düşmanın... ...psikolojik durumunu anlamak... ...Nuaym'a anlattığı planın tesirini ölçmek için... ...Huzeyfe'yi düşman içine sızmak üzere görevlendirdi. Karanlığa... Soğuk bir fırtınanın eşlik ettiği bir gecede Huzeyfe hendiği sessizce geçer İşte bu Ebu Sufyan ateşlerlerini ısıtıyor Bir okla onu gebertebilirim Hayır hayır Resulullah buna izin vermedi Burada beklemeliyim Ey Kureyşliler Atlarımız ve develerimiz ölüyor. Beni Kurayza bize ihanet etti. Bizi arkadan vurmaya hazırlandıklarını haber aldık. Şimdi de rüzgar ve soğuk yakamızı bırakmıyor. Artık terk edelim bu yeri. Ben gidiyorum. Sen bu ordunun komutanısın. Bizden bu kadar çabuk ayrılıp adamlarını yüzüstü bırakıp gidiyorsun ha. Şimdi her akıl sahibi Muhammed'in yalan söylemediğini anladı. Ey Halid! Herkesden çok senin böyle söylemeye hakkın yok. Neden o? Çünkü Muhammed senin babanın şerefini iki paralık etti. Reisimiz Ebu Cehil'i öldürttü. Bırakın tartışmayı. Bu uğursuz yerden bir an önce gidelim. Ya eyhellezine aleykum iz jaatkum junudun faarsalna aleyhim rihan wa junudan kana bima ey iman edenler Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın Hani bir zaman size düşman orduları saldırmıştı da, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı çok iyi görür. Bir soğuk bir rüzgar, çadırlar devriliyor, çadır kazıkları yuvarlanıyor, atlar boşanıp şahlanıyor, develer acı acı bağırıyor. Bir rüzgar ki, kum denizlerinin dibine kadar işlemekte, çölü okyanus dalgalarıyla kabartmakta. Ve dönüp gidiyorlar, menfaatleri üzere olan ortaklıkları bozularak. Ve dönüp gidiyorlar, imanın ördüğü sabur duvarına çarpıp dağılarak. Çölde kum taneleri oya oya gerçeği görmeyen gözlerini. Ve dönüp gidiyorlar, emelleri kursaklarında düğündü. Allah Resulü ve Mücahitler daha zırhlarını çıkarmadan Cebrail'in getirdiği emir üzerine beni Kurayza'ya hak ettikleri cezayı vermeye gidiyorlardı. Allah onun emrettiği gibi inanan, inandığı gibi amel eden, onun uğrunda tüm varını ortaya koyan müminleri bir kez daha mükafatlandırıyordu. ışkıranlığa zorluk ve sabır ender gireni küfür ölünceye de küfür bitinceye de hemde kendek hemde kendek kendi akrabaları yıkmak için kuşatan kendi akrabaları yıkmak için kuşatan fırnefke zulüm kusan zulümde fırnefke kusan hemde kendek hemde kendek Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi, Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi. Savunum Medine'yi, savunum Medine'yi, hem dek hem dek hem, hem Medine'yi Allah'ın devletidir, savunum Medine'yi Allah'ın devletidir. Allah'ın rahmetidir, Allah'ın rahmetidir. Hendek, Hendek, Hendek, Hendek. Geçemezler Hendek'i, Allah erleri kazdı. Geçemezler Hendek'i, Allah erleri kazdı. Allah Rasûlü kazdı, Allah Rasûlü kazdı. Hendek, Hendek, Hendek, Hendek. Zorlu bir imtihandı, azimle savaştılar. Zorlu bir imtihandı, azim ve savaştılar, şafağa ulaştılar, şafağa ulaştılar. Hendek, hendek, hendek, hendek, küfür çarptı yüreklere aşamadı hendeyi, küfür çarptı yüreklere aşamadı hendeyi. Zafer olmuştu hendek, zafer olmuştu hendek, hendek, hendek, hendek, hendek de